Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Belma Kalay'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Beyan sunan Emre Dağtaşoğlu. Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta yine, önceki hafta anons ettiğim gibi Abdurrahman Tarikçi ile devam ediyoruz programa. Bu sefer hoş geldin demeyeceğim abi. Evet, hep sahibi gibi oldum zaten. <gülüyor> Çok da güzel oldu. Sağ olasın. Yine biraz bu İmece'den ve İmece ile ilgili projelerden bahsedip, daha geleneksel icralara doğru gidelim istiyorum ben İmece'den bir iki türkü dinleriz tamam. Ama konserler var mı imza günleri başka projeler Hatta İmece'den sonra belki Albümün tadına doyamamışsınızdır Başka bir proje daha yapacak mısınız Aynen öyle şeyler var gerçekten 1 Şubat'ta imza günü oldu Ondan sonra yakın tarihte 13 Şubat'ta İstanbul'da Bir, bir çeşit lansman konseri yapacağız 27 Şubat'ta Otte bir konser var 21 Şubat'ta Berlin'de bir konser var. Onun dışında 4 Nisan'da Bremen'de bir konserimiz olacak. Bunlar net olanlar. Onun dışında e, tarihte sözleşemediğimiz Çanakkale'de, Isparta'da, Antalya'da konserler var. Onlar netleştikçe de duyururuz. Takip etmek isteyenler AbdurrahmanTarikçi.com ya da işte Twitter, Facebook gibi sosyal medya unsurlarını kullanarak da bu gelişmelerden haberdar olabilirler eğer ilgileniyorlarsa. Peki başka o, proje var mı televizyon programı yine ya da ila TRT olması gerekmiyor başka ee, yerlerde? Şu anda bu CD yapmamın temel gayesi konser vermek zaten. Mümkünse konser varsa hiç başka bir şey düşünmek istemiyorum. E çünkü e, uzun zamandır zaten böyle nasıl söyleyeyim sentetik mecralarda, stüdyoda, radyoda, televizyonda müzik üretimleri yapıyorum. Biraz alına çıkıp seyircileri göz göze gelmek <gülüyor> istiyorum. Yani onun verdiği tadı özledim. Mümkünse biraz daha konser merkezinde çalışmaya çalışacağım ama televizyon programları falan denk gelirse, kafama da yatarsa yapmak isterim. Başka müzikal projeler var aklımızda. Kaan Bikol diye bir piyanist arkadaşım var. Onunla bir Fusion projesi yapacağız. Geleneksel müzikle ilgisi yok onun. Bir konuştuk daha. İşte ben bu albümün heyecanıyla onu biraz beklemeyi almak zorunda kaldım. Yani aslında beklemeyi almadan da otomatik olarak duruyor. Ben bir şey yapamıyorum çünkü. O yüzden de biraz bekliyoruz ama bu istemediğimden ya da şey yapamadığından böyle bir durum var. Onun dışında işte duyurusunda yapmış olalım aslında. Hacettepe Üniversitesi'nde bir yüksek lisans programı açıyoruz. Geleneksel Türk Müzikleri Yüksek Lisans Programı. Şey, o konservatuvarda. Konservatuvarda değil de Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde hmm. açılacak bu program. Programın özelliği şu, birinci olarak geleneksel müziğe bütüncül bir yaklaşımı var. Yani sanat müziği, halk müziği, o müziği bu müziği diye ayırmadan tamamının Tek bir pencereden bakılmaya çalışıldığı bir program. O manada özelliği var. İkinci dikkate değer unsuru da işte halk edebiyatı, müzik kültürü ve felsefesi, müzik teknolojisi, müzik teorisi ve icrası ayrı ayrı alanlar olarak hepsi de mevcut. O yüksek programına katılan öğrenciler hepsinin görecekler. Bir kısmında uzmanlaşacaklar. Ve bu çok iyi bir gelişme çünkü Türkiye'de iyi icracı var gerçekten Hı -hı. fakat bu işin teorisiyle ilgilenen ya da kültürel arka planıyla Hı -hı. ilgilenen pek insan yok. Umarım oradaki çalışmalarda verimli olur. Çünkü sürekli söylenen şey bağlama bir enstrüman değildir, bunun arka planı vardır. Peki nedir? Evet, cevabı ben, yok değil ben 32 mi? 32 yaşındayım. Bu laflarla büyüdüm ama kimseden bunun cevabını alamadım. Maalesef. Bu yüzden umarım o çalışmalarda verimli bir şekilde devam eder Hacettepe'de. Ben de öyle umuyorum. Ben o programda müzik Performans ve müzik teknolojisi kısmının temsilcisiyim. Ama kuruluşundan itibaren hep içindeydim. Ya yani nasıl bir program olacağını dair hep beraber oradaki öğretim üyesi hocalarla beraber kararlaştırdık. Birincil hedefi müziği sadece bir uygulama alanı olarak görmemek, ne yaptığını bilen, ne olduğunu farkında olabilen insan olmasını sağlamak. Zaten sen de dedin ki bu gerçekten büyük bir eksiklik. Bu eksikliğin giderilmesi için faydalı olacağını düşünüyorum ben de. Aynı zamanda Karatekin Üniversitesi'ndeyim ben biliyorsun orada yardımcı doçentli müzik teknolojisi bölümünde. Orada da yapmaya çalıştığımız şey mesela yetiştirdiğimiz öğrenci arkadaşlarımızı geleneksel müziğe de olmayan müziğe de belirli bir sıcaklık ve anlayış içerisinde olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü müzik teknolojisi tek bir müziğin teknolojisi değil. Bütün müzik türlerini kapsamalı. Yeterince müzik kültürüyle donanmış olmalı. Duyduğu müziğe yabancı olmamalı. Onun tonuyla, fikriyle, hissiyatıyla, yorumuyla ilgili görüş sahibi olmalı ki o işleri kaydederken, mix yaparken, mastering yaparken ya da başka türlü konser performanslarında benzeri ses mühendisliği çalışmaları yaparken yapacağı teknik yorumların arka planındaki ...gerekli bilgi ve görgüye sahip olmalı. Bu yüzden... <gülüyor> çok uzağa gittin. İnşallah <gülüyor> gerçekten... Konuyu dağıttın yet... bir anda da. Bir konuyu dağıtmadan ziyade... E, bu ...anlattığın şeyi çok güzel gerçekten. Türkiye'de de ihtiyaç duyulan bir şey. Benim görebildiğim kadarıyla. Çok doğru. E, yani inşallah amaç hasıl olur o programda. Umuyorum ki yani... ...çıkardığımız şablon orada bu iş için uygun. Hem geleneksel müzik teorisi... ...hem gelenek dışı Batı müziği... ...klasik Batı müziği teorisi öğrenecekler. Çok güzel çalışmalar Şimdi İmece'den yine bir türkü dinleyelim istiyorum ben Tamam Bundan sonra da biraz geleneksel müziklere doğru hay hay. kayarız Eğer senin için de uygunsa Burada benim çok sevdiğim Neşet Ertaş'ın hmm, Türkülerinden birisi Perişan Hallarım Aşkın Elinden Piyasada da doğru düzgün bir icrası yok Sadece 80'li yıllarda Sella Bağcan icra etmişti hmm. bir albümde Başka dinlemedim. duymadım Ben de dinlemedim hiç Türkülerimiz isimli hmm. albüm serisi vardı herhalde ikincisinde yanlış hatırlamıyorsam ben de radyoda hiç çalmadım onu dinleyelim ne güzel sevindim o zaman imeceden şimdi bir neşe tertaş türküsü dinliyoruz perişan hallarım aşkın elinden <Gülüyor> şan halları aşkı elinde gel buna bir çare bulmadan gitme Derman Derdimin Sende dert de bağlamaları da oldukça ön planda duyduk. Bu vesileyle Gökhan'dan da biraz bahsedelim. Evet, evet. Gökhan kendisi zaten Orta Anadolu'lu bir tarafı. Bu tarz türküler de çok güzel hissederek çalıyor. Genel olarak her şeyi ben çalışını çok beğeniyorum. Hem insan olarak severim. Çok sevdiğim bir arkadaşım da. Selam edelim buradan. Buradan bana. selamımız olsun. Aynı zamanda mesai arkadaşım bir biçimde. Bir Biz da benim sahip olduğum Ankara'daki stüdyotunda beraber çalışıyoruz. Az evvel bahsettiğim hem geleneksel müziği hem geleneksel... Olmayan müziğe yakın. Bir ses mühendisidir kendisi. İTÜ'de, Miam'da master yaptı. Şu anda doktor yapıyor. Ses mühendisliği, ses tasarımı bölümünde aynı zamanda doktorasını sürdürüyor. O da belki, Selam dışında başarılar da dileyelim Evet, evet. Şansı yolu açık olsun. Zaten açık bence çok başarılı biri. Yan yan olmaktan keyif aldığım dostlarımdan biri. İşte bizim de yetiştirmek istediğimiz insan profili bu. Hem müzik türlerinden anlasın hem de teknik olarak olaya hakim olsun. O zaman şimdi yine bu albümden bir türkü dinleyelim. Ya deliler aldı beni. Evet, bu sözleri Vecdi Bingöl'ün, Müziği Sadettin Kaynağın bir eseri. Türk Sanat Müziği Ataverileri repertuar içerisinde. Bu, bu isimlendirme bu. de bir problem değil mi? Evet, yani klasik on... Türk müziği deniyor. Divan müziği desen olmuyor. Yani o isme çok kulak asmak ben istemiyorum ama bir taraftan şöyle bir sıkıntı da var aslında. Yani sanat müziği halk müziği birbirinden aynı mı? Değil. Ama aynı potanın ürünü mü? Evet. evet. Onun için bir Yol bulmak lazım. Aynı gövdenin ya. dalları. Evet yani bir terminoloji sıkıntısı var ama aynılaştırarak çözülmez o terminoloji sıkıntısı. Onda başka bir şey düşünmek lazım. Kavramlaştırma meselesi halk müziğinde daha çok ama bizim Anadolu'da, Türkiye'de hı hı. günümüzde her alanda yaşadığımız ciddi bir problem. Aslında o demin bahsettiğiniz öğrenci profilini hı hı. ortaya çıkartmaya çalışırken bu da belki amaçlar içine koyulmalı. Teorik zemin oluşturabilecek kavramları Üretebilecek ya da kimi kavramları tarihten çekip alıp kullanıma sunabilecek kişiler, akademisyenler, araştırmacılar olması lazım. Bu Çünkü bu olmadığı zaman arka plan ne kadar iyi icracı olursanız olun yaptığınız iş çok berbat oluyor. Doğru. Ben bir de <gülüyor> müzik camiasının dışında olduğum için radyoda da bazen çok keskin konuşabiliyorum. Çünkü kimseyle bir bağlantım yok, bir menfaat ilişkim yok. Ve bu durum albüm isimlerinden tutun. ...icranın yavanlığına kadar... Hı hı. ...o yöre ağzını yöreden gelmesine rağmen... ...abartarak okumasına kadar... Evet. ...her şeye yansıyor. Kavramdan yola çıkıp da buna nasıl varıyorsun... ...diye soran olursa da... ...bu kavramsallaştırma o vizyonu getiriyor. Doğru. O vizyonda... ...müziğini adam akıllı icra etmesini sağlıyor. Çok doğru. Bu Türkiye'deki en büyük eksiklerden biri... ...dinleyici olarak da benim çok şikayetçi olduğum... ...bir çok şey okusun. bu. Umarım o ilk girişte bahsettiğin... ...projede böyle öğrenciler de yetişir... ...araştırmacılar daha doğrusu. Umarım. Yani iyi sonuç çıkarmak için çok öğrenci almayacağız... ...niyetimiz o. Beş öğrenci alacağız. Yeter. Ondan daha fazla hoca olacak ortamda. Yani o Beş öğrenci sayısından daha fazla... ...öğretici olacak. Dolayısıyla... ...çoğunlukla birebir çalışmalar... Merkezde. ...olması gereken de o zaten. Gerçek bir yüksek lisans programı gibi olmasını... ...deneyeceğiz. O zaman... E, ...şimdi ya yaderler aldı beni dinleyelim... ...parantez açtık uzunca. Ben biraz... ...kapatmadan hemen söyleyelim. Klarnet üstümüz şenlendirici, konuk sanatçımız... Söz aldım Programın başından beri geleneksel müzik... ...geleneksel müzik diyoruz. <gülüyor> belki dinleyiciler... Bu. ...durmadan bahsettiniz nerede? Yani bu aranjmanların içerisinde mevcut ama... Tabi kendi... bu geleneksel müzik değil. Değil. Şimdi i̇şte, o... o yüzden dinleyiciler belki... ...senin o yönünü de... ...merak ediyor olabilirler. Açık Radyo dinleyicisi... ...en azından bu programı takip edenler... Hı hı. ...aşinalar biliyorlar seni ama... ...bilmeyenler belki vardır. Aynı zamanda geleneksel müzikle ilgili... Albümlerde de aranjmanlık yaptın. Evet. Icra ettin. Hı hı. Okuduğun türkü de var. Benim çok sevdiğim albümlerden birisi. Önceki yıllarda o albümün bütün türkülerini paylaşmıştım. Hı hı. Hüseyin Beydilli'nin Girdap isimli albümü. O albüm benim için de özel bir albüm. Tamamen geleneksel müziği geleneksel olarak duyurduğumuz albümlerden biri. Yine gelenek dışı yorumlar var ama. Duyuş, o kadar normal. <gülüyor> duyuş imece albümü gibi değil yani. Onunla hiç ilgisi yok. Belli bir yöreye odaklanmış. O yörenin. Değişlerini Kayıt altına almak için yapılmış bir albümdü Çok özel eserler var Ben o albümü gerçekten çok severek dinliyorum hala Gerçekten öyle Ben de çok severek dinliyorum Radyoda aynı türküyü iki kere çalmamaya Özen gösterdiğimden hı. eskisi kadar Yer veremiyorum ama evde sürekli dinliyorum O albümden şimdi bir türkü dinleyelim Bir de sen bir türkü icra etmiştin o albümde Daha doğrusu hı. iki Çektiğim Cevri Cefalar hı hı. isimli türküyü dinliyoruz Hüseyin Bey Dilli'nin Girdap Şimdi albümünden. Altyazı Evet Hüseyin Bey Dilli'nin Girdap isimli albümünden dinledik. Abi şimdi de albümden değil senden dinleyelim bir şeyler. Evet. Çünkü ben ilk defa senin bağlamanı dinlediğim zaman çok şaşırmıştım gerçekten. Hmm. Yani geleneksel müzikle ne kadar bağın olduğunu az çok biliyorduk. icra ettiğin türkülerden falan da. Hmm. TRT'den şuradan buradan ama hep bas gitarla çıkıyordun. Bağlama icranı gördüğümde gerçekten parmağımı ısırmıştım, kıskanmıştım. Eyvallah sağ olasın. Eskiden daha iyi çalardım şimdi pek eskidesi kadar çalamıyorum ama iş görüyoruz galiba. Yani çok çok. <gülüyor> Sağ olasın. Şimdi pek okumayan bir türkü okuyayım istersen hazır bağlamayı elime almışken. Bizim Celal tezer'in albümünde vardı bu. Yazın çiçeği güldür. Oo çok güzel. Pek söylenmez o. Ben oradaki ikinci dörtlüğün sözlerini çok seviyorum. Yeri geldiğinde de hatırlatıyorum bazen gerçekten çok güzel denk geliyor. Bazen biz bir şeyleri abartırız. Az miktarda ya da çok miktarda. Abartıyı severiz. Bizim memlekette abartıyı seveniz. Ben kendim de çok severim. Bazı şeyleri çok abartırım. Sonra derim ki yani, bu türkü o abartının olmaması gerektiğini, her şeyin kararında güzel olduğunu anlatan bir çok dörtlüğü var. Çok sevmek neye yarar evet. İşte Gönyeli yazı tatlı, sevgili nazı tatlı. Çok sevmek neye yarar? Her şeyin azı tatlı. O türküyü bir ufaktan eğer uygunsa bir çalmaya deneyelim bakalım music Yazın çiçeği güldü, gülü seven bülbüldü. Kimseler güldürmesin, sen olsun beni güldür. Sen o. no Sevgili nazı tatlı Çok sevmek neye yarar Her şey nazı tatlı Her şey nazı tatlı Çok sevmek neye Her şeyin ağzı tatlı, her şeyin ağzı tatlı. Bu vesileyle abi bir şey daha söylemek istiyorum sana, seninle paylaşmak istiyorum. Evet. Hem televizyondaki icralarında hem konserlerde ya da canlı performanslarda seni izlemenin de ayrı bir keyfi var. Ne güzel Bunu yani. da başka insanlardan duydum. Sadece benim kanaatim değil. Şimdi sen bağlama çalarken aklıma geldi bu. Hatta bazı canlı performanslarda ben sana söyleyeyim eşlik ettiğin kişiden <gülüyor> rolle çalıyorsun. <gülüyor> Çünkü çok içten çalıyorsun. O dinleyici hemen fark ediyor ve ilgi direkt oraya akıyor. Yani müzikle hemhal olmak ve hmm. çaldığın şeyle aynı mecrada akmak hmm. ve onu karşıdakinin hissetmesi de Ayrı bir güzel... E, güzel gerçekten. tabii. Ben bunları duymaktan mutlu oluyorum tabii ki. E, ben çalarken biraz kapatıyorum kendimi dışarıya. Müziğin verdiği etkiye çalmaya çalışıyorum. Ya da söylemeye çalışıyorum. Yani ne yapıyorsam onu müzikle beraber yapmaya çalışıyorum. Onun da bende yarattığı bir konsantrasyon var. O haldeyken çok uzun süre çalabiliyorum mesela. Ama yaptığım müzikten, çaldığım durumdan hoşnut değilsem o duruma geçemiyorum. O zaten belli oluyor. Onu da sürdüremiyorum yani çalmıyorum ya da işte bir şekilde... Ortamdan uzak duruyorum Onun için çok e, Müzisyenler aslında bir tabir vardı Çok esnaf müzisyen değilim ben Ben Sevdiğim müziğin içindeyim sevmediğime İç içe gelemiyorum zaten Benim yaptığım işten de o durumda hayır gelmez yani Ama keyif olunca da Demek ki keyif dışarıya da yansıyor ya yani. yani Bir de bu tavırda yalan saklanamaz Hiçbir zaman evet. Dinleyici ya da izleyici daha doğrusu bu durumda Hemen fark eder bunu Çünkü o akış hemen kesiliyor Doğru o zaten o doğallık insanı kendine çekiyor. Seni dinlemenin ötesinde izlemekte keyifli gerçekten. E gelsin konserlerimize arkadaşlar. <gülüyor> Belki <gülüyor> onlar da aynı şey düşünürler. Ama düşünmezlerse suç senin benim değil. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Fatura <gülüyor> bana kesildi yani. E ne yapayım şimdi? <gülüyor> tamam şimdi eyvallah. Müzik hayatı bir şekilde sürdürmek zorundayız. Dedi ki bahsettiğimiz konular. Müzisyenlik gerçekten şaka bir yana zor bir meslek. Yani bütün müzisyenlere kolaylıklar diliyorum. Şanslar açık olsun. E çünkü... Özellikle gün geçtikçe daha zorlaşıyor para kazanmak, hayat sürdürmek, e, istikrar yok, iş güvencesi yok, bugünün belli değil, yarının belli değil, çalıştığın iş yerin yok, çalıştığın şehir yok, çalıştığın mekan yok. Ne zaman? Güvencen yok. Güvencen yok, iş güvencesi yok, sigorta hiçbir şey yok. Yani onun için müzisyenlik göründüğünden çok çok daha zor bir iş kolu. Hani insanlar derler ya sevdiğiniz işi yapıyoruz. Evet sevdiğimiz işi yapıyoruz ama sevdiğimiz koşullarda yapmıyoruz. Koşullar bir insanın katlanabileceği en zor hallerde. Benim başka başka işler de yapıyorum. işte akademik tarafım var. Ses mevendisliği yapıyorum. O beni biraz rahatlatıyor ama sadece müzikle yaşayan insanlar, geçimini müzikten sağlayanlar için hayat gerçekten çok zor olabiliyor. Bunun farkında olmak lazım bence. Biraz destek de gerekiyor. Yani, e... En azından sevdiğiniz sanatçıların müziğine destek olmak istediğiniz kişilerin konserlerine gitseniz bile Yeter çünkü bunun bile yapılmadığı ortada. Ben çok sevdiğim sanatçıların konserlerine zaman zaman gidiyorum ve üzülerek ayrılıyorum Hı -hı. konserden. Yani yapılan müzik ve o sahnedeki birikim, bize aktarılan birikim Hı -hı. gerçekten muazzam. Şimdi isim vermeyeyim burada ama çok Hı -hı. önemli sanatçılar var benim de takip ettiğim, sevdiğim. Hı -hı. Konserde 30 kişi, 40 kişi var ve üstelik çok cüzi miktarlarda... Kültürel etkinlik için yapılan konserler bunlar. Ya o da zaten ayrı bir sıkıntı. Yani şimdi bir konser vermez sıkıntısı var insanlarda. Çünkü konser verecekleri ortamlar azaldı. Onun için ne oluyor? İşte barda, müzik holde ya da benzeri müzik performansı yanı sıra yemek içmek olan mekanları bir şekilde konser mekanına dönüştürmek zorunda kaldı müzisyenler. Çünkü yer yok. Yer olsa bile... E, o yerde o kadar müzisyenin çalışmasını sağlayacak koşulları için gerekli ekonomik güç yok. Bunun kurumsal bir desteği yok. Bu destek olmayınca ne oluyor? İnsanlar kendince bir çözümler bulmak zorunda kalıyor. Demin bahsettiğim gibi müzisyenler müzik yapmak zorunda yaşamak için. Sadece sanat için değil yaşamak için müzik yapmak zorundalar. Bu gereği yerine getirmek için de müzik yapabilecekleri ortamlara ihtiyaçları var. Kurumsal olarak devlet ya da devlet dışı kurumsal destek olmadığı zaman ne oluyor? İnsanlar kendi kendine yöntemler buluyor işte son yıllarda popülerleşti isim vermeyelim yine. Müzik yaparak sanki konser salonu gibi her tarafta reklamlar konser salonu reklamı gibi ama konser salonu değil oralar. Hmm. Maalesef değil yani. Keşke olsa. O öyle yerlerin de olması gerekiyor. Ben onlara karşı olduğum için söylemiyorum bunu. Bilakis destekliyorum. Hoşuma da gidiyor. Ben öyle yerlerde müzik dinlemeyi de seviyorum. Ama sadece orada müzik dinlemeyi sevmiyorum ben. Başka mecralarda da Bu bahsettiğimiz yerlerde lazım. gidip bir e, şey dinleyemezsiniz yani caz konseri falan dinlersiniz ama klasik müzik etkinliği dinleyemezsiniz. Ya da düşük volümlü müzik yapamazsınız. Hmm. Yani belli şeyler kısıtlanır. Belli müzik tarzları o koşullara sahip olmadığı için söner gider. Dolayısıyla bu tarz mekanlara giderek de destek olalım ama müziğin olmasını isteyelim. Kurumlardan isteyelim. Bu da aslında çağımız problemlerinden biri gibi. Çünkü geleneksel müziğe baktığımızda icra edilen müzik Hiçbir zaman meta haline gelmemiş. Hı hı. Tabii kimi aşıklar bundan para kazanıyorlar falan ama... Hı. ...zaten o gelenekte icra edilen, yaratılan eserler... Hı hı. ...herhangi bir meta özelliği taşımıyor. Doğru. Günümüzde müzisyenlerin büyük sıkıntısı herhalde bu. Müzik de bir meta. Evet. Ve o metaya dönüştüğü anda... ...icra ettiğiniz türkünün sizi götürmek istediği mecraya akamıyorsunuz. Başka mecralar sizi alıyor götürüyor Doğru. herhalde. Bundan kaçmak mümkün değil ama. Mümkün değil, evet. Bunu bu hali kaçmak mümkün olmadığı için bu durumu işin özüyle bağdaştırmaya çalışmak lazım. Gerçekçi olmak lazım evet. Bir şeylerden mızırdanıp duygusal yani duygusal. bu böyle olmaz şu şöyle olmaz bunu nasıl işte demek biz bir yere getirmedi tam tersine bizden birçok şeyi götürdü ve götürmeye devam ediyor. Bunun farkına varalım. Biz isteyelim yani dinleyiciler olarak ben müzisyenin sıfatım dışında bir şey söylüyorum dinleyici olarak müzik isteyelim. Çalın söyleyin performansınız olsun. Bunları kimden isteyelim? Kurumlardan isteyelim. Devlet kurumlarından isteyelim. Kültür Bakanlığı'ndan, TRT'den ve benzeri müziğe destek olması muhtemel kurumların isteyelim. Özel kuruluşlardan isteyelim. Ve bu yapılsın. Yapılmazsa varlığının verdiği entelektüel haz da ortadan kaybolur. Duygusal haz da ortadan kaybolur. Ve her çeşit zevkinden mahrum kalırız. Bu bir eksikliğimizdir. Bizim müziğe ihtiyacımız var. Müziksiz hayat olmaz. Sahip çıkmak herkesin görevi. Buradaki bütün dinleyiciler zaten sahip çıkıyorlar ama çevrelerinde Motive etmelerini ben sağlık veriyorum. Aslında bu meseleler daha da uzun konuşulabilir. Bir şeyler daha dinleyelim ara verelim. Olur. Canlı mı yaparız? Albümden mi yapalım? Nasıl istersin abi? Bir tane açalım ya. Biz canlı çok severiz yani açık radyo olarak genelde tamam, canlı o zaman. müziği o zaman... severiz. Şu canlıya geçelim. <Gülüyor> Kurban olan datlı diline Sen sefa geldin Gelin kurban Asip gözü yaşlı dayar sen sefa geldin, benim ile mercimeği yaşlı dayar sen sefa geldin. Boşa çinemişem yalan dünyayı Yalan dünyayı Boşa çinemişem yalan Ah oh, ne İstanbul koydum ne de Konya'yı Kendime münasip yar bulamadım Sen sefa geldin Kendime münasip yar bulamadım sen sefa geldin. ellerine sağlık abi. Sağ olasın, teşekkür ederim. En sevdiğim Yozgat türkülerinden biri bu gerçekten. Hatta en sevdiğim belki diyebilirim. Gerçi o da zor bir şey de. Zor ya, hepsini ayrı hepsini, seviyorsun. Hepsi de ayrı güzelliği var. Ama bu ilk üçe girer rahatlıkla. Benim için de ayrı bir yeri var bunun. Bizimkiler... Muhabbetlerde söylerler oradanı severim Hem eşim de sever ona da buradan hediyem olsun Sözlerindeki o ilk dörtlükteki son kısım da pek Sık okunmayan bir kısmı Onu da eğer daha evvelinde duymamışlar Varsa onlar için de bir Benim bilgilendirme Mercimeği taşı ha. Mercimeği taşlı olmak da kavgalı olmak Anlamına geliyormuş aranın kötü olması hmm. e, O deyim halk deyimi Başka türkülerde de geçiyor hani Hatırına hmm. düşmez sorma salimden. Hmm. O türküde de var kızıyor işte bırakıp gittim neredesin gibi o kızgınlığını öyle şekilde de dile getirmiş yani bana layıksın benim için iyi birisin ama neredesin yani nereye kayboldun gibi gurbet türküler zaten bir önceki programda da söylemiştik türküler dertli olur yani dertsiz türkü yok onun için o derdin içine girince de böyle bir Başı önde böyle efkarlı bir havaya giriveriyoruz <gülüyor> Seviyoruz ama onu yani Türk Bizim, bizim de toplum seviyor, seviyor ben de severim açıkçası o havayı Ben de çok severim Yani bizim öğrencilik yıllarımızda Ne zaman işrette dalsak 2 üç türküden sonra bir Eller başta Başlar <gülüyor> önde böyle yere bakarak Düşüncelere dalarak Bazen diyorum ki keşke Böyle olmasa mıydı acaba yani Biraz mutluluğu tercih yani böyle. Ya işte az önceki türküdeki gibi her şeyin orta yolu sıratımız sıratı mustakim aslında sadece dost doğru yol demek değil evet. Aynı zamanda altın orta Biraz da ortayı tutturmak lazım Bizim toplum duygusal olarak bizim toplum derken dışarıdan söylemiyorum Hı -hı. Ben de öyleyim İliklerime kadar bütün özelliklerini taşıyorum Öyle öyle canım Bu duygusal yapı biraz bize zarar veriyor aslında Tabii yani o fazla, fazla bir, fazlasıyla hassasiyet yapıyor bir kere İkincisi de olmayan sıkıntıları olur hale de getiriyor Yani olmayan bir şeyden sıkılıyoruz biz şu anda mesela o birinin bir gurbetle ilgili bir sıra problemi var Ama biz şimdi o derdi yaşıyoruz Onunla beraber <gülüyor> kim bilir o ne, ne zaman oldu Belki bitti onlar şu anda çok mutlular Belki ya da mutlu olmuşlardı Belki de olmadılar bilmiyorum ama yani Mutlu şeyler de yakalamak lazım Kararında güzel olur Bu duyarlılığı kaybetmemek lazım ama Biraz da diğer açıdan da Konuya yaklaşmak lazım Evet mutlu olmak da Gerekiyor mutlu <gülüyor> Ve olmak Demin diye. hani bahsettik ya biraz şikayetlendik bu kavramsal çalışmaları yapanlar Hı -hı. yok bu farklı şekillerde müziğe icraya yansıyor diye. Hı -hı. Bu duygusal yapımızın da büyük payı var bunda aslında. Çünkü bu tip çalışmaları Doğru. yapmak biraz o duyguyu askıya almayı gerektiriyor. Tabii tam anlamıyla başaramadığınızdan. Doğru söylüyor. Yani duygunun varlığını bileceksin ama o duygunun içinde olmayacaksın. Kapılıp gittin mi çok evet. başka yerlere evet. götürüyor çünkü. Aynen aynen. Aynen götürüyor. Yine programın sonuna doğru geliyoruz. Yine senin icranla kapatalım. Tamam. Olur mu? Tamam. Nasıl bir şey istersin? Vallahi iki çaldığında benim için çok harikaydı. Peki. İçinden ne gelirse ben de bir şey çalacağım zaman hmm. istek gelmesinden pek hoşlanmam aslında. Anladım. O zaman eğer e, sözleri hatırlar karıştırmazsan bir tane Erzurum türkü söyleyeyim. Etel baş yastığa gelende Acep nic olur, halı garibin garibin Acep niçolur halı garibin garibin. Gelen olmaz giden olmaz ya. Sızlar yüreğini, başı garibin, garibin. Sızlar yüreğini, başı garibin, garibin. Anam yok ki Yana Yana yaş döke. Bacım yok ki Saçından Saç söke Bacım yok ki Dan saç kardeş yok kim mezere daştik'e bir çalıdır mezerdashi Garibin bir çalıdır mezem, daşı garibin garibin. Ellerine sağlık abi. Sağ olasın teşekkür ederim. Böylece bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Evet ev sahipliğin bitiyor galiba. <gülüyor> bitiyor. <gülüyor> çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Radyomuza geldiğin için. 10 yılda ikinci konuk olmak benim için de çok önemli bir detay oldu. Çok teşekkür ederim böyle bir tercihte bulunduğu için. Buradaki değerli teknikteki arkadaşlarıma, bütün Aşık Radyo çalışanlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, olasınız. Biz de teşekkür ediyoruz bir mukabele. İnşallah bir daha bekleriz geldiğin zaman. Zevkli. Ne zaman çağırsanız gelirim. Ve yolun açık olsun abi. Zaten açıkta daha da rahat yol alasın inşallah. Umuyorum ki. Ve böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Dilden dile titrişimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Belma teşekkür ederiz.